Bu videoda sinir sistemimizin yapısını size ana hatlarıyla anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sinir sistemimiz yapısal olarak iki ana bölümden oluşuyor. Bunlardan ilki merkezi sinir sistemi, ikincisi ise periferik ya da çevresel sinir sistemi diye adlandırılıyor. Merkezi ve çevresel sinir sistemleri kendi içlerinde de ikişer ana bölüme ayrılıyor. Merkezi sinir sisteminin büyük bölümünü beyin oluşturuyor. Yerini bildiğinizden eminim beyinin, ama yine de işaretleyelim. Diğer ana parça ise medulla spinalis ya da spinal cord ama biz onu daha çok omurilik adıyla biliyoruz. Bunu da farklı bir renkle işaretliyorum. Omurilik, omurganın iç kısmında kafa tabanından bele kadar uzanan ve sinir dokularından oluşan ince bir kanaldır. Aslında beyin de irili ufaklı birçok parçadan oluşuyor. Ama endişelenmeyin. Sadece belli başlılarından söz edeceğim. Bu resimde beyni sol tarafından görüyorsunuz. Beynin en üst ve büyük parçasını oluşturan bu yapının tümüne serebrum ya da büyük beyin deniyor. Burada farklı bölümler farklı renklerle gösterilmiş. Bu da serebrumun üstten görünüşü. Tabii bu resimde alttaki kısımları göremiyoruz. Gördüğümüz gibi büyük beyin tam ortadan iki eşit parçaya bölünmüş durumda. Bu sağ ve sol yarılara serebral hemisfer ya da beyin yarı küresi diyoruz. Bu isim birer yarım küreyi andırdıkları için konmuş. Bu resimde ise beynin iç yapısını gösteren bir kesit var. Sanki beyni Sol ve sağ yarı kürelerin birleştiği şu çizgiden kesip ikiye ayırmışlar gibi. Aslında gördüğümüz şey sol yarı kürenin iç kısmı ama biz bu taraftan bakıyoruz. Tüm bu kıvrımlı yapı serebruma ait ya da en azından bir yarı küresine. Nispeten küçük olan alt taraf ise iki ana parçadan oluşuyor. Parçalardan biri şu etrafını çizip belirgin hale getirdiğim kısım, Tam şuradan spinal korda yani omuriliğe bağlanıyor. Adı da beyin sapı ama kimi zaman beyin kökü de denir. Yani serebrum ve omuriliği birbirine bağlayan kısım. Tabi bu resimde omuriliği şuradan kırpmışlar. Beyin sapına gelecek olursak beyin sapı da yapısı itibariyle 3 ana kısımdan oluşuyor. Serebruma bağlandığı şu en üst kısma orta beyin deniyor. Orta beynin hemen altındaki şu bölüme de Pons adı verilmiş. Yazalım P-O-N-S, Pons. En altta ise omuriliğe açılan bölüm yer alıyor. Latince adı Medulla Oblangata. Fakat biz onu daha çok omurilik soğanı olarak biliyoruz. Sıra geldi Serebrum'un alttaki ikinci ana bölümüne. Arka taraftaki şu büyük kısım. Beyin sapının hemen arkasında ve onunla bağlantılı. Bu parçaya da beyincik ya da cerebellum deniyor. Beyni oluşturan yapılar kimi zaman embriyo döneminde oluşan ilk yapıların adlarıyla anılıyor. Bu çizim insan embriyosunda ana parçaları şekillenen bir beyni gösteriyor. En önde yer alan bu kısma tahmin edebileceğiniz gibi ön beyin deniyor. Daha uzun adıyla da prosensefalon. Ön beynin hemen önündeki kısmı hatırlıyoruz. Orta beyin ya da uzun adıyla mezensefalon. Orta beyinin arkasında kalan bölüme de arka beyin ya da art beyin deniyor. Latince karşılığı da bunun rhombensefalon. Embriyodaki bu ön beyin bir süre sonra şurada gördüğümüz serebruma dönüşecek. Orta beyin ise beyin sapının bu en üst bölümünü oluşturacak ama adı değişmeyecek. Geriye kalan tüm bileşenler de arka ya da art beyinde şekillenecek. Yani Pons, Omurilik Soğanı ve Serebellum. Beynin yapısından söz ederken bu isimleri kullanan birilerini görürseniz yadırgamayın. Çünkü her biri embriyo döneminde gelişen sinir sisteminin ana parçalarına ait. Şurada omuriliği gösteren bir çizim var. Omurga boyunca uzanan ince ve silindirik bir kanal. Ve o kanaldan çıkan bir takım yapılar mevcut. Biraz da onlardan bahsedeyim. Merkezi sinir sistemi, ana hatlarıyla sözünü ettiğim bu parçalardan oluşuyor. Bunların dışında kalan diğer tüm sinir sistemi bileşenlerine de periferik ya da çevresel sinir sistemi diyoruz. Merkezi sinir sistemine merkezi denmesinin sebebi, gerçekten de vücudun tam ortasında yer alıyor olması. Aynı şekilde, çevresel sinir sistemi de tüm vücudumuzu çevreleyen bir sinir ağı durumunda. Çevresel sinir sistemi temelde iki farklı yapıdan oluşuyor. Bunlardan ilki sinirler. Bu lif benzeri upuzun yapılar bir elektrik şebekesi gibi tüm vücudumuzu sarıp sarmalıyor. Sinirler akson adı verilen nöron yani sinir hücresi uzantılarını taşıyor. Çevresel sinir sisteminin ikinci büyük bileşeni ise ganglion denen yapılar. Latin kökenli bu ismin çoğul hali ganglia olsa da ben ganglionlar demeyi tercih ediyorum. Ganglionlar sinirlere tutunan yumru biçiminde yapılardır ve içlerinde sinir hücresi çekirdekleri bulunur. Hazır omurilik resmi varken size göstereyim. Şurada omurilikten çıkan sinirleri görüyoruz. Bahsettiğim yumrular da bunlar. Çevresel sinir sistemindeki bazı sinir hücrelerinin çekirdeklerini barındıran bu ganglionların ve sinir lifleri boyunca ilerleyen bu aksonların görevi, çevresel sinir sisteminden merkezi sinir sistemine bilgi aktarmaktır. Yani bir nevi taşıyıcı gibi. Şöyle gösterelim, bilgi akışı şu yönde gerçekleşiyor. Merkeze doğru bilgi aktarımı sağlayan bu nöronlara aferent ya da duygusal nöronlar adı veriliyor. Bir de, Kamaksi aksi yönde hareket eden sinir hücreleri ve aksonlar var. Onların görevi de merkezi sinir sisteminden çevresel sinir sistemine bilgi transferi sağlamak. Aksonları bu yönde iletim sağlayan sinir hücrelerine de eferent ya da motor nöronlar deniyor. Dediğim gibi, vücudumuz bu periferik sinirlerle çepeçevre kuşatılmış durumda. Sanırım artık bu basit şemayı tamamlayacak diğer iki bileşenden bahsedebilirim. Bu temel bileşenlerin ilki, kraniyumdan yani kafatasından çıkan kafa sinirleri, diğer adıyla da kraniyal sinirler. Direkt olarak beyinden çıkan bu sinirler dallanıp budaklanarak baş ve çevresinde çeşitli bölgelere yayılıyor. Aralarından 10. kafa siniri, vagus ise doğrudan iç organlara uzanıyor. İkinci temel bileşen, periferik sinirler, diğer adıyla da spinal sinirlerdir. Bu sinirler de omurganın farklı segmentlerinde omurilikten çıkarak vücudun dört bir yanına yayılırlar. Buraya göstermelik birkaç tane çizdim ama gerçekte sayıları çok daha fazla. Bu sinirler vücudun her iki tarafına doğru zıt yönlü çiftler halinde çıkıyorlar. Periferik ya da çevresel sinir sisteminde 12 çift kraniyel sinir, 31 çifte spinal sinir bulunuyor. Şu omurilik resmine tekrar bakalım. Spinal sinirlerin aslında bu iki ana parçadan oluştuğunu görüyoruz. Bu parçalara spinal sinir kökü deniyor. Bir kök önde, diğeri ise arka tarafta. Bu resimde arka taraftan görüyoruz. İşte burada, arkadaki sinir kökü ve ganglionları. Merkezi sinir sistemine bilgi götüren duyusal nöronların kullandığı yol, arka taraftaki spinal sinir kökleridir. Merkezden gönderilen bilgileri vücudun en yücra köşelerine kadar taşıyan eferent ya da motor nöronlarsa bu öndeki spinal sinir köklerini kullanırlar. Sonra bu iki spinal sinirler de buluşuyor ve karma sinir adı verilen duyusal ve motor nöronların bir arada bulunduğu sinir liflerine dönüşüyorlar. Bu sinirler proksimal yani vücudun merkezine yakın noktalardan distal yani merkezden uzak uçlara doğru yol alırken dallanıp budaklanmaya başlıyor. Tıpkı gövdeden uzaklaştıkça incelip küçülen ve yapraklara vardığında birer damar halini alan ağaç dalları gibi. Bu sinir dalları da merkezden uzaklaştıkça inceliyor, inceliyor ve kılcal hale geliyor. Kılcal damar dediğimiz arkadaşlar. Kat ettikleri yol oldukça uzun ve vücudun her yanına ulaşabildikleri için kılcallaşmaları şart. Bu proksimal bölgelerde gayet kalınlar ve çıplak gözle bile görülebiliyorlar. Oysa el ve ayak parmakları gibi distal ya da uzak bölgelerde sinirler mikroskobik boyutta. Bu sayede tüm vücudu merkezi sinir sistemine bağlayan oldukça karmaşık bir sinir çebekesi oluşuyor. Bu yapılanma neredeyse tüm kraniyel ve spinal sinirler için geçerli. Ah, az daha unutuyordum. Kranial sinirleri gösteren şu resim. Burada beyni alt tarafından görüyoruz. Şu uzun çizgiler halinde görünen şeyler, beyinden çıkan kraniyel sinirler ya da diğer adıyla kafa sinirleri. Bunlar kafa tasından geçerek başımızın ve vücudumuzun çeşitli yerlerine uzanıyor. Yine de bu 12 çift kafa sinirini tek tek işaretlemeye hiç niyetim yok. Evet, sinir sistemimizin yapısı hatlarıyla böyle ama anlatılacak daha yığınla şey var. O halde bu seferki tanışma faslı olsun, ayrıntılar sonraki videolara kalsın.